Alhamdulillah, İydi hedâna lâhada, ma künâl ihtedi alâ lan hedâna Allah, wa ma tevfiqiyat çami lâ bil Allah. Nâqd jaaet rûsul Rabbîna bilhak, cûlû ala rûsûlîna Muhammed, Allahu mûcâlî ala Muhammed, cûlû ala tabib kulûbîna Muhammed, Allahu mûcâlî ala Muhammed, cûlû ala şifiyâznu bîna Muhammed, Allahu mûcâlî. Aûdû billah, semî alâlimi min al-shaytânir رَبِّ عَوْضِ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَعَوْضِ بِكَ رَبِّنْ يَحْضُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ Bizleri İslam dini üzere sabit kılan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamd-ü senalar olsun. Kardeşlerim hakikaten öyle bir hazineye malikiz, öyle bir defineye sahibiz, öyle bir zenginliğe malikiz ki şu dünyada zenginliğine, şöhretine, makamına, mevkisine İmrenilen bu kadar insanların birçoğunda şu sahip olduğumuz eli sünnet itikadı yoktur. Bu zenginlik bize nasip oldu. Allah muhafazasını nasip eylesin. Allah'ı bilmemek kadar cehalet yoktur. Kur'an bilmemek kadar dalalet yoktur. Sünnet-i seniyeyi hadis-i şerifleri bilmemek gibi bir felaket yoktur. Sizler elhamdülillah bu meclislere devam ederek Dini konularda ilminizi artırıyorsunuz. Allah da ilminizi artırsın. Amelinizi artırsın. Tesirini artırsın. Ve sizi bütün insanların da bu yola gelmesine vesile kılsın. Amin. Duydunuz mu bilmiyorum. Haberler. Ne haberler? Papa denen adam. Milyarlarca. Hristiyanın. Başı. Vatikanın başı. Bu kadar cahil olur mu? Allah hakkında bu kadar bilgisiz olur mu? Bak geçen gün gitti Polonya'da Yahudilerin efendim yakıldığı, yıkıldığı, evvelce işkence yapıldığı, tabi biz bu işkencelerden İslam razı olmaz. Onlara işkence yapıldığı vakit Osmanlı ne yaptı? Endülüs'ten onları aldı, kurtardı, getirdi İstanbul'a. Yerleştirdi çünkü İslam kimsenin yakılmasına, diri diri yakılmasına, işkence yapılmasına, suçsuzlara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, eli silah tutmayanlara, fesat çıkartmayanlara İslam saldırmayı emretmez. İslam barış dinidir. Onun için Osmanlı onları kurtardı. Ama onlar Osmanlı'ya sadık olmadı. Gitti orayı ziyaret ederken Allah'a ne diyor? Ey Tanrım diyor, sen bu kadar işe nasıl müsaade ettin? Nasıl müsaade ettin? Hiç benim aklım almadı diyor. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey diyor. Papa olmuş adam. Hristiyanlığın başına geçmiş adam. Milyarlarca insan bunun peşine gidiyor. Dokuz bin kişi toplandı bir kere de bunu dinliyor. Allah hakkında hiçbir haberi yok. La yüselu amma yef'al. Yaptığından sorumlu olmayan bir tek Allah var Sen nasıl Allah'a dersin ki ya Sen bunu nasıl yaparsın Sen nasıl Allah'a dersin ki Nasıl izin verdin müsamahattin Nasıl hükmüne itiraz edersin la Allah istediği hükmü verir Kimse onun hükmünün ardına düşemez Kimse onun hükmünü reddedemez Geri çeviremez Allah'a itiraz ediyor. Bir de Allah nasıl yaptın sen böyle bir şey? Sanki suçlu Allah'tır. Haşa Allah Teala suçlu değil. Onlara o zulmü reva gören artık Hitler midir, kimdir, hangi gavurlardır, e, kim işkence yapıyorsa o sorumludur. Allah Teala zorla mı yaptırdı? Şu anda da dünyada bu kadar olaylar oluyor. Bunlardan Allah mı sorumludur? Haşa. Allah kullarına irade verdi, kudret verdi, serbestlik verdi, hürriyet verdi. İsteyen içki içiyor, isteyen kumar oynuyor, isteyen zina ediyor, isteyen adam öldürüyor. allah Teala ona sen kalk adam öldür mü dedi canım? Şimdi görüyor musunuz, fark ediyor musunuz, anlıyor musunuz? Ne kadar zenginsiniz? Allah'ınızı tanıyorsunuz. Allah'ınızdan haberiniz var. Kur'an dinliyorsunuz, Rabbinizden haberiniz var. Allah'ın oğlu var demiyorsunuz, karısı var demiyorsunuz haşa. Allah fakir biz zenginiz demiyorsunuz haşa. Yahudiler gibi. Üzeyir Allah'ın oğludur demiyorsun haşa Yahudiler gibi. İsa Allah'ın oğludur demiyorsunuz Hristiyanlar gibi. Meryem Allah'ın hanımıdır demiyorsunuz Hristiyanlar gibi. Görüyor musunuz? Ne kadar zenginiz. Şu imana sahibiz. Hele bir de sünnet vel cemaat üzere. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neye inandıysa. Sahabe-i kiram neye inandıysa. Nasıl inandıysa. Hidayet üzereyiz elhamdülillah. Öylece iman ediyoruz elhamdülillah. Hiçbir şeye itiraz etmiyoruz elhamdülillah. Rabbimizi dinliyoruz. Hadis-i şerifleri dinliyoruz ve böylece itikad ediyoruz elhamdülillah. Onun için kardeşlerim başta Allah'a hamd ederek başladım. Hakikaten sahip olduğumuz servetin farkında değiliz. Allah muhafaza zaye olmaksızın Rabbimiz muhafaza buyursun. Çünkü ahirete imansız giden ebedi cehennemde yanacak. Allah ona cenneti haram kılmıştır. İnnevü meyüşrik billahi. Fakat harramallahu aleyhi cennete. Kim Allah'a ortak koşarsa. E Allah'a itiraz bu demek değil midir? Niye böyle yaptın demek şirk koşmak değil midir? Oğlu var, karısı var demek şirk koşmak değil midir? Allah Allah. Adam diyor ki ben Allah'a inanıyorum ama Allah diyor şekile bakmaz. Allah kimseye kafanı kapat demez. Allah kimseye namaz kıl demez. Allah kullarının rahatlığını ister. İstediğiniz gibi yaşayın der. Yahu sen ne sapık adamsın, ne mantıksız adamsın ya? Allahü Teala ile görüşen, onun vahyine mazar olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. 124 bin, 224 bin peygamber geldi geçti. Hepsi bize vahiyler getirdiler. Bu vahiylerde emirler var. Yasaklar var hükümler var, haberler var. Allah Teala'nın bunda cari yok. Bunda bizim menfaatimiz var. Namaz kılandan Allah'ın ne cari var? Zekat versen Allah'ın cebine para mı giriyor? Oruç tutsan yemekleri Allah mı yiyor? Haşa. Bu İslamiyet Allah'ın gönderdiği, inlettiği, indi Allah'a İslam tek din olan İslam. Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden İslam. Allah'ın emirlene, hükümlerine kayıtsız şarsız boyun eğme anlamına gelen İslam. Bu insanların dünyada da cennet hayatı yaşaması için, dünyada da sulh ve düzen olması için, zulüm olmaması için, adalet hakim olması için. Ya bir tarafta millet tokluktan ölürken, damarları tıkanırken sucuk pastırma yemekten, efendim şarapları içmekten, kolesterolları yükselmekten, damarları tıkanıp kriz geçirmekteyken, bir tarafta millet açlıktan kemikleri sayılmaktayken, susuzluktan ölmekteyken Böyle bir zulüm düzeni olabilir mi dünyada? İslam'ın hakim olduğu, Kur'an'ın emirlerinin ve yasakların tatbik edildiği bir dünyada, kainatı yaratan Allah'ın nizamında, düzeninde, O'nun yarattığı alemde, O'nun mülkünde, O'nun hükümleri icra edildiğinde asla ve kat'a bir zulüm söz konusu olur mu ya? Değil insanlara, hayvanlara bile bir zulüm olur mu ya? Kuşlara, kurtlara bile bir zulüm olur mu ya? Ya... Hayvanı bile yakmak caiz değilken, biti pireyi bile ateşe atmak caiz değilken, ateş ile azap kesinlikle haram edilmişken insanı yakmak caiz olur mu ya? Ama kainatı yaradanın hükümleri geçerli olmazsa millet yabani olur, yamyam olur, vahşi olur, kan emer, birbirini öldürür, anasını öldürüyor, babasını öldürüyor bak. Kız sevgilisiyle anlaşmış. Anam babam ablam razı değil Bizim evlenmemize gel onları öldürelim demiş Sevgilisini alıyor eve sokuyor Anasını babasını ablasını kendi de beraber öldürüyor ya Bunlar bu memlekette yetişiyor Nereden çıktı bu yamyamlık Tarihte görülmemiş bu yabanilik bu vahşilik bu canavarlık Nedir bu kız yüzünden birbirini öldürmeler Para yüzünden birbirini soymalar soğana çevirmeler İnsanları ciletlerle kesmeler. Yollarda sürümeler. Bu kadar haramlar aldı gitti. Allah'tan korkanın yapacağı iş midir? Ahireti düşünenin, ölümden korkanın, kabirde ne cevap vereceğim diye düşünenin işi midir bunlar? Onun için kardeşlerimiz elhamdülillah bizler Allah'ımıza iman ediyoruz. Ve Allah'ımızdan bize emirler, yasaklar geldiğine itikat ediyoruz. Biz Allah bizi yarattı ama biz sarı çizmeli memedeyiz, istediğimizi yaparız demiyoruz. Allahımızın bizi bağlayan hükümleri bize nazil olduğuna ve bizim bunlara uymamız gerektiğine, bizim Allah'ın kulları ve köleleri olduğumuza ve nehamleu abidun, biz ancak ona ibadet edicileriz diyoruz. Ve nehamleu muslimun, biz ancak ona boyun eğicileriz diyoruz. Ve nehamleu muhlisun. Biz yaptığımız ifadeti sırf onun için yapıyoruz diyoruz. Öbür türlü ne olur kardeşlerim? Dünya zindan olur. Ortalık niran olur. Huzur kalmaz, bereket kalmaz. Bugün olduğu gibi Allah beterinden muhafaza etsin. Bundan da beter olur. Onun için sizleri tebrik ediyorum. Tabii ki takdir ediyorum. Bu sıcakta efendim insanların serin yerler aradığı, Efendim, meyve yediği, dondurma yediği, çay içtiği Bahçelerde, serin yerlerde Gezdiği, dolaştığı şu saatte Gelip de burada Allah için oturmak Bu kadar hadis-i şerifler okunacak Bunları dinlemek Sizin yüzünüzü aketmeyecek mi sanıyorsunuz? Allah için döktüğünüz bir damla ter Mizanınıza konmayacak mı sanıyorsunuz? Ahirette bunlar karşınıza çıkmayacak mı sanıyorsunuz? Siz Allah'a tercih ettiniz Muhammed Mustafa'yı tercih ettiniz Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü de sizi tercih etmeyecek mi sanıyorsunuz? Ya el ceza min amel Karşılık amel cinsinden olacak Bu sıcak bu terlere mukabil önümüzde yaz sezonu var İyice tabi terlemek ihtimali var Ama bu terleri Allah için dökeceksiniz Allah için sohbetlere devam edeceksiniz Geleceksiniz inşallah Bunlar da konacak Mahşer sıcağı görmeyeceksiniz inşallah Milletin kafası kazan gibi kaynadığı zaman insanlar mahşerde ter göllerine boğulduğu zaman kiminin topuğuna kiminin dizine kiminin göbeğine kiminin göğsüne Bukhari hadisinde aynen böyle tarif ediliyor dediğim şekilde kiminin de başını geçecek derecede ter göllerine kendinden çıkan su kendisini boğduğu o mahşer alanında inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hamd altında Kerem sancağı altında Ey ahir zamanda hadisi şerifleri dinlemek üzere toplanan, sıcak demeyen, terleyen Bu hadisi şeriflere inanarak dinleyip bunları dünyaya yaymak için İslam'a davet için, tebliğ için Buraya gelen insanlar mutlaka o sancağın altında serinleneceksiniz inşallah Evet İlla ki bilin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hep vahiy konuşuyor Hep Rabbinden haber veriyor ve bu duyuruyor ve duyuruyor. Kim Allah yoluna çıkarsa işte Allah yolunun en büyüğü ilim yoludur. Hadis-i şeriflerin rivayet edildiği meclisler, ayetlerin, hadis-i şeriflerin, ayet-i kerimelerin okunduğu ve dinlendiği meclisler en büyük ilim yoludur, en büyük Allah yoludur. Her kim Allah yolunda adım atarsa evet, o yolda bir bineğe binerse feyinle bevlehu وَرَوْثَهُ فِي مِيزَانِهُمَ الْكِيَامَةِ diyor. Bindiği atın veya bindiği merkebin eşeğin tabi ki o yolda ne oluyor? Hayvan idrar yapıyor. E, büyük abdest yapıyor. Efendim, Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? O bindiği hayvan yulaf yiyor. Yemiyor yolda. O hayvanın yediği yeme kadar. O hayvanın e, efendim yaptığı idrara kadar ve gübreye kadar hepsi Allah yolunda gidenin mizanında kıyamet günü yerini alacaktır diyor. Bu hadis-i de Bukhari rivat ediyor. Peki Allah yoluna gidenin hayvanının, merkebinin idrarı bile mizana konursa kıyamet günü ağırlık olarak sizin döktüğünüz terler, sizin Allah için yaptığınız gayretler ve çileler şuraya gelirken ve buradan dönerken tabii ki çektiğiniz zahmetler, harcadığınız vakitler Efendim icabında yemeğiniz gecikiyor e, Zahmet ediyorsunuz Evinizde yiyememiş oluyorsunuz Evinize gecikiyorsunuz ona göre Herkesin kendine göre programı var İşten geliyorsunuz yorgunsunuz argınsınız Yarın yine işe gideceksiniz Allah bunları görüyor Ve inşallah Önümüzdeki yazda da devam edeceğiz Çünkü ahiret yolculuğu devam ediyor Yatmak zamanı değildir Bir an evvel hadis-i şerifleri okuyup dinlemek zamanıdır ve mizanda inşallah kıyamet gününde bu amelleri bulmak zamanıdır inşallah. Allah Teala böylece itikadınızı ve ihlasınızı hepimizi, samimiyetimizi artırsın. Ve sizleri de bizleri de hepimizi Muhammed Mustafa'sına bağışlasın sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Hazreti Mehdi ile alakalı sireti, onun halini, ahvalini, Takip ettiği, izlediği yolları, yöntemleri ve o zamanda meydana gelecek bazı hadiseleri tabii özet halinde size nakletmeye devam ediyorum. Bu dersimiz inşallah bu siretin tamamına erecek. Haftaya çok önemli bir ders. Hazreti Mehdi'nin tanınacağı alametler. Bunları bilmezseniz, duymazsanız, duyurmazsanız önüne gelen sapık ben Mehdi'yim diye çıkar. Siz de Allah muhafaza etsin. Efendim, hıyarım var diyenin peçine tuzluğu alıp koşarsınız. Onun için haftaya ki derste Hazreti Mehdi'nin tanınacağı 14 alamet. 14 15 tane alamet zikredilecek. Ondan sonra Hazreti Mehdi'nin çıkışı yakın mıdır, değil midir? Hazreti Mehdi'nin çıkışının yaklaştığına delalet eden emareler ve işaretler ne zaman çıkacağına dair emareleri de inşallah o da 15 16 tane emare var. Bunların ikisi inşallah önümüzdeki derste tanınacağı alametlerle çıkışının yaklaştığına delalet eden emareler önümüzdeki dersin konusu da bu olacak inşallah. Böylece sapıtmaktan korunacağız ve bu sohbetler birer vesika olacak. Bu sohbetler bizden sonradan inşallah kıyamete kadar kalacak. Ve gelecek nesiller bunları dinleyecek, okuyacak inşallah Sizlerin vesilesiyle, bereketiyle kurulan şu meclisler Sizlerin dinlemesiyle, akan feyizlerle, rahmetlerle, sizlerin teveccüh ve yönelişi bereketiyle Allah Teala'nın lütfettiği bu sohbetler Bizde bir şey yok, siz gelmeseniz burada duvara konuşacak değiliz Bu feyiz bereket sizdendir, sizin sizden yansıyan bereket dönüp size ilim olarak geliyor elhamdülillah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 Dolayısıyla Hazreti Fatih'in bu planı Roma fethi de suya düştü. Hazreti Fatih'ten sonra da zaten bu fetih kimseye nasip olmadı. İnşallah Roma'nın fethi, Vatika'nın fethi de Hazreti Mehdi'ye nasip olacak inşallah. Bunların hepsi hadis-i şeriflerde aynen yazılmaktadır. Bunları sırayla okuyacağız. Önümüzdeki dersleri takip edenler,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 İki Müslümana nasip oldu Bunların birisi Zülkarneyn Birisi Süleyman aleyhissalatü vesselam Hazretleridir Hazreti Mehdi'ye İnşallah üçüncü Müslüman olarak Dünya kurulduğundan beri Adem aleyhisselamdan bu yana Üçüncü Müslüman olarak Hazreti Mehdi'ye nasip olacak inşallah Yeksirussalibe ve Yektülülhinzire Haçları kıracak Allah'tan gayrı tapılan Şirk sembollerini İsa Aleyhisselam'ın göğe açarmağa gerildiğini Sembolize eden o haçları Kıracak Zaten batıl bir irtikad Yanlış bir inanç İsa Aleyhisselam haça gerilmemiştir İsa Aleyhisselam Yahudiler Tarafından öldürülmemiştir Ve İsa Aleyhisselam hala hazırda da ölmemiştir İnne İsa Lem yemut Resulullah buyurdu, İsa ölmemiştir Ve inne uraciun leikum kabliyev bil kıyamet Kıyamet günden evvel size dönecektir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 Allah'a şirk koşulan hiçbir sembol kalmayacak. وَاَكْتُلُ الْخِنْز۪يرُ Domuzları katledecek. Domuz, bereketsiz, hayırsız bir hayvandır. allah Teala imtihan olsun diye onu halk etmiştir. Hazreti Mehdi domuzları neslini kesecek. يَرُدِّيْلَ الْمُسْلِم۪ينَ اُلْفَتْهُمْ مَنِعْمَتْهُمْ Müslümanlar ne kadar tedirgin, ne kadar yalnız, ne kadar sıkıntıda değil mi? Afganistan kaynıyor. Bir bomba attılar geçen caminin içerisine. 50 tane Müslüman şehit oldu. Camide bombaladı Amerikan gavuru. Afganistan'da. Dünya kaynıyor. O Irak kaynıyor. Hey, sudan, sudan kaynıyor. Darfur bölgesini duydunuz mu Darfur'u? Açlıktan, susuzluktan Afrika'da Müslümanlar kırılıyor. Binlerce insan kuru bir ağacın etrafında dolanıp duruyor. Kabuk yiyorlar, kabuk, su yok. Amerika, Sudan'ın İslam hükümetini kırıp geçirmek için Müslümanları birbirine düşürdüler. İç savaşlar, dış savaşlar, çeteler. Sudan kaynıyor. Müslümanlar, Doğu Türkistan'da Müslüman Türk kardeşlerimiz ne haldedir biliyor musunuz? Çin gavurunun elinde neler çekiyor.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 ve İslam'ın adaleti belirecek inşallah. Yemlevler de kıstan muadlen kemamul zulmen ve cevra. Dünya zulümle, cevrü cefa ile, eziyetlerle, haksızlıklarla doldurulduğu gibi Hazreti Mehdi geldiğinde adaletle ve istikametle yeryüzünün tamamını dolduracak inşallah. Muhammed Mustafa böyle haber veriyor.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 Allah'ın güç verdiğine hiç kimse karşı duramaz arkadaşlar. Hazreti Mehdi'ye Allah bir güç verecek, bütün kafirleri eritecek inşallah. Şu kadar haksızlık, şu kadar zulüm, şu kadar eziyet, şu kadar esir kampları, şu kadar işkence kampları, şu kadar hapishanelerde bu kadar Müslümanlar, yüz binlerce, milyonlarca. Neler çekiyor bu Müslüman evlatları ya? İnşallah özlediğimiz adaleti bize getirecek. Yahsul malı hasya. Fe la yu'du Öyle bir zenginlik olacak, öyle bir bolluk bereket olacak. Malı saymakla saymayacak. Böyle dağıt, dağıtacak da dağıtacak. Beytül mal onun elinde olacak. Dünyanın hazineleri onun elinde olacak. Yaksil mal sahahan bi seviye. Bütün paraları, malları, altınları, gümüşleri Müslümanlar arasında, fakirler arasında eşit bir şekilde dağıtacak. Adaletli bir şekilde dağıtacak. Fakir de kalmayacak inşallah. Açlıktan, susuzluktan ölen kalmayacak inşallah. Yarzu ansakenu sema Göğün sakini olan melekler ve yerin sakinleri olan insanlarla cinler Hazreti Mehdi'nin adaletinden ve düzeninden razı olacaklar. Ve tayru cevvi. Havadaki kuşlar. Vel fil kafri. Ovadaki vahşi hayvanlar.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 ama Hazreti Mehdi geldiğinde insanlar cinleri bırak, ormandaki hayvanlar bile rahata kavuşacak inşallah. Yamlu kulubem Muhammed'in ginen. Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem kalplerini zenginlikle dolduracak. Hatta inne münadiyen <gülüyor> yunadi elamelle vahacetun fil mal. Dellal bağırtacak. Paraya ihtiyacı olan, mala ihtiyacı olan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 O adama diyor ki sen mi muhtaçsın gel git hazinenin bekçisine Beytül Mal'in sahibine orada bekçi olan görevliye de ki Mehdi sana emrediyor bana mal vereceksin fekulle <gülüyor> uhzu ona de ki saçsın sana saçsın öyle 1 lira bir 2 lira bir altın iki altın vermesin Allah'ın hazineleri geniş Allah'ın mülkü geniş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 bir kısmını geri vermeye kalkacak, Hazreti Mehdi kabul etmeyecek, Bekçi diyecek in nalanı kudüs'ye ne biz verdiğimiz şeyi geri almayız, sen istedin istedin, gözünde doymadı, ama el koyunun kucağın doldu şimdi yürüyebiliyorsan git, Allah ne bolluk verecek inşallah, tenamul ümmetü berruha ve fajiruha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 Turselus sema aley midrara Hazreti Mehdi zamanında gök yağmurunu salı verecek. Latet teqrujen min bir damla bile stok etmeyecek. Sema devamlı yağdıracak. Tütilar du kulat et min bizriha. Yer bütün ürünlerini, mahsullerini, semerelerini bolca verecek. Ürününden bir zerre eksik etmeyecek. Tecrihala değil melahim.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 ülkeleri fethedecek. Utale bi muluk-ül Hind. Mughal Hind kralları. O zaman da Hindistan devam ediyor tabii. Dünyanın 1 milyardan fazla nüfusuna sahip bir ülke. Ekseriyette kafir. Zincirlerle bağlı şekilde Hind kralları huzuruna getirilecek. Ve tuzaluk azanu huliyeli Hind krallarının hazineleri ve defineleri Mescid-i Aksa'nın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 Ona karşı gelenlerin suratlarına ve kıçlarına arkalarına melekler kamçı vuracaklar Kim ona karşı geliyor, kim ona itaat etmiyor, kim ona boyun eğmiyor? Emrin tutmuyor, meleklerden dayak yiyecek Meleklerden dayak yiyen iflah olur mu? Ayağa kalkabilir mi? Ebu Ceyl yedi Bedir'de kalkabildi mi? Yetmiş tane gavur Bedir'de meleklerin kamçılarıyla belleni doğrultabildi mi? Kalıp çukuruna yığıldılar Cibril'u ala mukaddim ettiği ordusunun önünde Hazreti Cibril yürüyecek. Allah Allah! Hazreti Cibril'in başını çektiği ordu yenilir mi? Ve Mikail'u ala sakati arkasını Mikail aleyhisselam takip edecek. Önünde Hazreti Cibril ardında Hazreti Mikail bu iki o meleğin güçlerini biliyor musunuz? Hazreti Cebrail bir tek altı yüz kanadı var. Sırf iki kanadıyla Ufukları kapatır. Yeri göğü kapatır. Hepsinin rasathaneleri durar. Astronom merkezleri stop eder. Hazreti Cibril kanadını gerdiği zaman uydular şaşar be. Dünyanın ayağı birbirine dolaşır be. Sen Hazreti Cibril'in kanadını biliyor musun? Göğü yeri bir anda kaplayacak bir kanadı var, tek kanadı. Ya 600 kanadını açarsa ne olur biliyor musun? Ter aşşâtu ve zîbu fî fi fî mekânîn vâhîd Hz. Mehdi döneminde tabi İsa Aleyhisselam da aynı döneme rastlayacak Bu rivayetlerin bir kısmı da Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü vaktinde yeniden tekrarlanabilir Çünkü neden? Hz. Mehdi ile İsa Aleyhisselam'ın tabii ki bazı dönemleri beraber olacak Hz. Mehdi dünyada ikamet süresi bunların hepsini size teker teker anlatacağız Kaç sene devleti hükümranı olacak? Hazreti İsa Alem zaten 40 sene, Hazreti Mehdi 40 sene sürmüyor. Hazreti Mehdi daha bir az zaman duracak, ama İsa Aleyhisselam onu devam ettirecek. Koyunla kurt onun zamanında aynı yerde otaracak. Ne koyun kurttan kaçacak, ne kurt koyuna dalacak. Telabusib yani bilhayati ve akari bilate durur bir şeyle. Küçük çocuklar yılanlarla akreplerle oyuncak gibi oynayacak. Yılan akrep bile onlara dokunmayacak. Allah Teala'nın elinde yılanlarda Allah'a dinliyor, akreplerde Allah'a dinliyor, kurtlarda Allah'a dinliyor. Sok dedim sokar, dur dedim durur. Ve Ezraül insanüddin, yuğracı ülûz, sebûmiyyeti müddin. İnsan diyor bir ölçek ekin ekecek, öyle bir bereket olacak ki 700 ölçek bir ölçek tohum atacak, 700 ölçek mahsul alacak.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 bu cemaate bu hadisler hürmetine Hazreti Mehdi'ye kavuştursun inşallah Allah bizi yaşatma Kadirsin Allah'ım Zaten Muhammed Mustafa'yı göremedik Sallallahu aleyhi ve sahabeyi de göremedik Hazreti Fatihleri bile göremedik Çok garip zamanda kaldık İslam ümmeti zelil olduk ya Rabbi Bari Hazreti Mehdi'ye kavuştur Bize Allah'ım Bize yeniden İslam'ın gününü göster Allah'ım Amin Allah'ım Emanetler yerine ödenecek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 Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine onun ailesine, akrabasına onu sevenlere takva kullara sahabe-i kirama buz eden, kızan bir kişi bile dünyada kalmayacak. Dünyada yaşayanların hepsi Muhammed Mustafa hayranı olacak, ehli beytin aşıkı olacak. Allahu salli ala seyyidina Muhammed'in aleyhi ve ala alihi ve ve sellem hep birden salevat şerife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 Ya eline bileceğini almak için koluna keser vuruyorlar Yani öyle bir güvensizlik hasıl oldu ki insanlar yolda geçemez hale geliyor Ve bundan sonra da daha neler olacak belli değil Bu zulümler devam ederse Tabi adaletsizlik Gelir dengesizliği devam ederse ne olacak Mektubun fi esferil enbiya Geçmiş bütün peygamberlerin Sayfelerinde Allah Hazreti Mehdi'den bahsetti. Hazreti Mehdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize tarif etti. Önümüzdeki derste büyük tam alametlerini anlatacağız. Ve yaklaştığımı bakalım memarilere anlatacağız. Ama geçmiş bütün peygamberlerin kitaplarında da Allah Teala Hazretleri yazdı ki bakın geçmiş kitaplarda ne yazılıyor? Hazreti Mehdi hakkında mafi <mâ> fi hükmi zulmün ve la <aibun> Hazreti Mehdi'nin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 Ben size bugüne kadar yalan konuşmadım. Yine de konuşmam. Beş dakikanızı alıyorum. Ama sizin iyiliğiniz için ve ümmetin menfaati için alıyorum. Kendimin de bunda bir karı var sananları. Tabii ki kınıyorum. Allah Teala bizi hizmette daim eylesin inşallah. Bak biraz nefesim artıyor. Sizi anlatmaya harcıyorum. Ben bunları bilin ki Allah rızası için yapıyorum. Ben sizi Allah için seviyorum. Ölürsem de yolunuzda öleceğim. Hizmetinizde öleceğim diye gayret ediyorum. Siz de ona göre vefalı olun. Allah vefalı kulları sever. Aman cefalı olmayın. Hele ki size hizmet edenlere karşı siz de inşallah çok gayretli olun. Lentenalul birra hatta tunfiku mimma Sevdiklerinizden verinceye kadar. En sevdiğiniz para hangisi? En sevdiğiniz arsa, en sevdiğiniz ev neyse, sevdiğiniz sağlığınız, saatiniz, paranız, canınız, malınız sevdiklerinizden vermedikçe Takvaya eremezsiniz, Allah'a ulaşamazsınız, cennete giremezsiniz, cemalimi göremezsiniz. Allah buyuruyor. Onun için efendi kardeşlerime bu tale hazretleri bu ayet iner inmez geldi. Ya Resulallah benim en sevdiğim şey dedi mescidin karşısında hurmalık bağım var, bostanım var. Bunu Allah rızası için sana veriyorum. Hizmete kullan dedi. İşte sahabe ayetleri böyle anladı. Bakalım biz nasıl anlayacağız inşallah. Şunu bilin ki. Şu sıcacığa da görüyorsunuz, şu teri de çekiyorsunuz. Yarın ahirette nazfi zıllı sadakati yemel kıyam. Herkes verdiği sadaka'nın gölgesinde gölgelenecek ve Allah'a iman edin ve maaf için Ne verirseniz Allah yerini dolduracak. Hiçbirinizin verdiğini geri bırakmayacak, eksiltmeyecek. ve ne belaları bu sadakalarla kaldıracak inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve hayra davet ediyorum. Allah tasi. Hayırlı muradınıza ulaştıracak inşallah Allah'ımıza yalvarıyoruz Ya Rabbi bu cemaat buradan dağılmadan bizi affeyle Lütfeyle mağfiret eyle Ya Rabbi günahlarımızı mağfiret edip Sevaplara tebdil eyle Cennetin cemali nasip eyle Azabından gazabından muhafaza eyle Bu cemaatten Hazreti Mehdi askerleri yetiştirmek Nasip eyle Hadi şeriflere inandık iman ettik Ya Rabbi bu şekilde İslam'ın hakimiyetini bize göster Ya Rabbi Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan Bölünmekten muhafaza eyle ya Rabbi Alemin. askerlerimiz polislerimiz korudukları gibi onlarda muhafaza eyle. Dün yine Diyarbakır'da bir baş şehit oldu. Ya Rabbi kerim rahmet eyle. Bu kanı durdur ya Rabbi. Bu terörü durdur ya Rabbi. Askerimiz, polisimiz ya Rabbi güveni sağlamak için çalışıyorlar. Düşmanlarla çarpışıyorlar, serhat boylarında sınırda bekliyorlar. Sen ya Rabbi yavrularımızı muhafaza eyle ve İslam vatanlarında işgalden kurtar ya Rabbi. Filistin, Keşmir Doğu Türkistan, Çeçenistan, Afganistan, Şahir İslam vatanlarını kafirlerin çizmeleri altından kurtar ya Rabbi. Onlara da ibadet emniyeti camilerde toplanıp sohbet hürriyeti nasip eyle ya Rabbi. Bak camide toplanıyorlar başlarına bomba yağıyor. 50 kişi birden öldü ya. Biz burada hürriyet emniyet içerisinde ya Rabbi emniyetimizi artır. Hürriyetimizi artır. İslam'ı konuşalım. İslam'ı yayalım du du duyuralım ya Rabbi. Ölümüşlerimize rahmet eyle kabullen. Nur eyle ya Rabbi. Özellikle Hazreti Fatih'in ve onun kıymetli ordusunun ervahı için ve bütün asker polis şehitlerimizin ruhları için ve bu cemaatı geçmilen ervahı için El Fatiha.